10. Hadis Kayleden Mervidir buyurdular ki ben Resul-i Ekrem Hazretlerini gördüm. Üzerlerinde zaferan ile boyanmış ve boyasını atıp solmak derecesine varmış eskice iki izar peştemal var idi. Malum ona ki Resul-i Ekrem Hazretleri varlıkların başlangıcından nihayetine kadar eşsiz haybet, azamet, güzellik ve cemallerin tüm güzelliğini tamamlayıcı olarak Yardıma ihtiyacı olmadığından elbise gerek yeni ve gerek eski olsun. Temizliğine bakıp giyerlerdi. Şimdi bu keyfiyete vakıf olarak Allah'ın ihsan buyurduğu şeylere kanaat edip övünce sebep olacak elbise giyme hevesinde olmamalıdır. 11. hadis İbni Abbas'tan mervidir. Buyurdu ki: "Hoca Kainat Efendimiz siz elbisenin beyazına devam ediniz." Hayatta olanlarımız beyaz giysin ve vefat edenlerinizi beyaz ile kefenleyiniz. Zira beyaz elbise sizin elbiselerinizin hayırlısıdır buyurdular. Beyaz elbisenin hayırlı olmasının sebebi gelecek hadis-i şerifte beyan olunacaktır. 12. Hadis Semure bin Cündüpten Mervidir buyurdular ki Resul-i Ekrem Hazretleri sizler beyaz elbise giyin. ''Zira gerçekten beyaz elbise ziyade temiz ve ziyade güzeldir. Ölülerinizi dahi beyaz ile kefenleyin.'' buyurdular. Bazı meşayih dediler ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin ümmeti merhumelerine, hali hayatta ve ölüm vaktinde beyaz ile emir buyurduklarının hikmeti budur ki, kabre yönelip gideceğinden, büyük bir meclise gidecek kimseye beyaz elbise eftar olduğu gibi, ölü için dahi beyaz kefen eftardır.'' Ve hali hayatta beyaz elbisede pisliklerin eseri ziyade göründüğünden, temizliğe sebep olduğundan ve bununla beraber beyazın yapılışı hali üzerine baki kalıp değiştirilmediğinden hayatta dahi eftaldir. 10. Hadis Hz. Ayşe'den Mervi'dir buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri üzerlerinde siyah kıldan dokunmuş izar yani peştamal olduğu halde Sabah vakti saadet hanelerinden dışarı çıktılar. Buhari ve Müslim rivayet ettiler ki Resul Ekrem Hazretlerinin bir siyah kisvesi var idi. Bazen giyerek kemal-i tevazularından ben Abdi aciz atlar gibi giyerim buyururlardı. 14. hadis. Hazreti Şube'den Mervidir. Buyurdular ki gerçekten Resul Ekrem Hazretleri Rum cübbesi, Şam hırkası giydiler. Bu cübbenin kolları dar idi. Buradan çıkarılan hükme göre günden dokunmuş elbise giymek ve seferde dar yenli elbise giymek ve necis mamullerden olmayan ecnevi mağbulleri kullanmak üç imam nezdinde caizdir. İmamı Malik'e göre birçok elbise zühdü bildirir. Ve birçok elbise sahibi olanlar günden mamul elbise giymesinden sakınmalıdır. Zira günden elbise giymek zühdü bildirir ve amelini gizlemek evladır. Hazerde ve mukimken giyilecek elbisenin yenilerini, yani kollarını bol yaptırmalıdır. Abdest vaktinde suhuret olması için. Ama yenlerin ifratla bol olması dahi bidahtır. Çünkü Ashab-ı Kiram'ın elbiselerinin yenleri ifrat derecesinde bol değildi. Nihayet yenler bir karış kadar bol olmak iktiza eder. Ve Şemail-i Şerif tercümesinin ikinci cüzü. Üçü, üç 300 üzere toplanması düşünülen muhtasar, şemail-i Muhammedi'den ikinci cüz birçok babı müştemildir. Birinci bab. Resul-i Ekrem hazretlerinin hayat ve hayatı kendisiyle hasıl olan şeyin keyfiyeti hakkında variz olan hadisi şeriflerin beyanındadır. Birinci hadis. Muhammed bin siir'in hazretlerinden mervidir. Müşarun ile... ...kadri yüksek tabiindendir. Hazreti Enes'in könersi... ...mükatebe yani azat edilmesi... ...şartlara bağlı. Anlaşmalı, köle ve hizmetçi yoluyla... ...azat etmiştir. Eğim-i Siddet denilen altı imam... ...meşahindendir. Has meclis ve... ...latıfliye ve rüya tabirinde... ...benzersiz... ...altı evladı var idi ki... ...her biri muhaddislerdendir. Muhammed, Said, Enis, Yahya... ...Hafsa Kerime. Anlatılır ki... ...güzellik sahibi bir hatun var idi. İbni Sirin'in kendisine... ...davet ettiğinde... ...İbni Siir'in kaçınıp... ...daha sonra rüyada gördüler ki... ...bir güzel yüzlü kimse gelip... ...ağzına küprüğünü atıp... ...buyurduktan sonra... ...ey İbni Siir'in ...bin Yusuf, bin Yakub'um... ...sen bana iffette ve temizlikte... ...ortak oldun... ''Bugünden sonra rüya tabirinde dahi benim ortağım ol.'' i̇bn Siir’in Sirin, uykudan uyanıp kendisini tabirde benzersiz buldu. Hatta tabiratı kitaplarda yazılmış ve meşhurdur. 110 tarihinde vefat etti. Tabirci İbn-i buyurdu ki, ''Biz Ebu Hureyre'nin yanındaydık ki Ebu Hureyre'ye Hureyre denilmesi yavur kedileri sevdiği içindir.'' Hazreti Ebu Hüreyre'nin üzerinde keten bezinden aşı boyasıyla boyanmış iki elbise olup iki elbisenin birine sümkürdü ve burnunu sildi. Vallahi ben kendimi görür idim ki mescidi şerifte, minder-i şerif ile Hz. Ayşe'nin hücresi arasında baygın kendimden geçmiş olduğum halde secde eden kimsenin durumu gibi yere kapanmış idim. Şimdi... Bir adam gelip beni bu haletimde gördüğünde beni çarpmışsan edip ızdırabımın sakin olması için ayağını boğazıma basardı. Halbuki ben çarpılmış değildim. Ancak benim bu halim açlıktan idi. Hadisten anlaşılan mana ise. Tabirci İbn-i buyurdu ki biz Ebu Hüreyre Hazretlerinin yanında bulunduk. Üzerlerinde kırmızı toprak ile boyanmış iki elbise vardı. elbise var idi. O iki elbiseden birine sümkürüp ve burnunu silip akabinde buyurdu ki, heh be, Ebu Hureyre keten bezine burnunu sildi. Vallahi ben kendimi görür idim ki, Mescid-i Şerif'te, minberi Şerif ile Hazreti Ayşe'nin hücresi arasında baygın kendimden geçmiş olduğum halde, secde eden kimsenin durumu gibi yere kapanmış idim. Bir adam gelir, beni çarpılmış zannedip, ızlarabımın sakit olması için ayağını boğazıma basardı. Harbuki ben çarpılmış değildim. Ancak benim bu halim aşıktan idi diye Ebu Hureyre geçmişteki fıkrayı beyan buyurdu. Malum ola ki Hz. Ebu Hureyre vakti saaditte ashab-ı olup... ...daha sonra iki kırmızı elbise giyip kendini ehli dünya oldum zannıyla... ...kendilerinin evvelki fakirliğini zikredip o elbisenin birine burnunu silme ile muradı dünyanın zinetini takdirdir.'' Biz çareler hal ve durumumuzu tefekkür edelim. İbni Hibban rivayet eder ki, Ebu Hureyre buyururlar, üç gün miktarı asla yemek yemedim. Aşlığın bir bitav oldum, yorgun düştüm. Çocuk Ebu Hureyre çarpılmış derlerdi. İttifaken resul Hazretleri, Ashab-ı için bir kase terit, yağla ıslanmış ekmek getirdiler. Ashab yemeye başladılar. Ben dahi beni davet ederler diye kendimi gösterdim. Ama ben kımıldanıncaya kadar ashab-ı kiram kattılar. Kasede bir şey kalmamış. Ancak kenarında teritten eser kalmış. Resul-i Ekrem Hazretleri beni gördüğünde... ...mübarek parmaklarını koyup kasede bir lokma toplandı. O lokmayı mübarek parmaklarında bana verip... ...Bismillah diye ye buyurdular. Allah hakkı için o yedim ve istediğim üzere doydum diye Ebu Hüreyre buyurdular. Başta Buhari, Kütüb-i Sahiha nakli ile beyan ediyorlar ki Hz. Ebu Hüreyre aç olmuş. resul Ekrem vesselamın arkasından gidip menzil-i saadete gitmişler. Bakarlar ki bir kadeh süt oraya hediye getirilmiş. resul Ekrem vesselam emretti ki ehl-i çağır. Ben kalbimden dedim ki, bu sütün bütününü ben içebilirim. Ben daha ziyade muhtacım. Fakat emri nebevi için onları topladım, getirdim. Yüzü mütecarizdiler. Termal etti, onlara içir. Ben de o kadehteki sütü birer birer verdim. Her birisi doyuncaya kadar içer, diğerine veririm. Böyle birer birer içirerek bütün ehl-i o safi sütten içtiler. Sonra ki. ''Bakîtü ene ve ente reşret.'' Ben içtim, içtikçe iç, ferman eder. Ta ben dedim, seni hak ile irsal eden Zat ı Zülcelâle kasem ederim.'' Yer kalmadı ki içeyim. Sonra kendisi aldı, Bismillah deyip hamd ederek bâfiyesini içti, yüz bin afiyet olsun. Çünkü Efendimiz derdi, geriye seninle ben kaldık, iç buyurdular. İmam-ı Tirmizi'nin bu hadisi şerifi zikirden muradı... ...ashab-ı kiramın geçim zorluklarını beyan ile... ...Resul-i Ekrem hazretlerinin geçim sıkıntılarını beyandır. İkinci hadis... ...Malik bin Dinar'dan mervidir buyurdu ki... ...Resul-i Ekrem hazretleri ekmekten kat kata doymadı. Ancak insanlar ile yediği vakitte doydular. Malik bin Dinar ben dafatın manası nedir diye... ...çöl ehlinden bir kimseden sordum. O kimse cevap olarak. insanlar ile yemek yemektir dedi. Şimdi bu haberin manası... ...Resul-i Ekrem Hazretleri... yalnız yedikleri vakitte... ...ekmekten ve etten doymadılar. Lakin insanlar ile yediği... ...vakitte... ...bu ikisinden her birinden doydular. Malum ona ki... ...Tirmizi'nin Malik bin Dinar hadisini... ...beyandan Burad'ı... ...Resul-i Ekrem Hazretleri'ni... Ve ashab-ı kiramı bu kuraya ihtiyar edip, geçim bolluğundan sakındıklarını beyandır. Malik bin Dinar, tabiinden olduğu için hadis-i mürsel oldu. Hadisin ravilerinden Resulullah tarafından bir ravi sakit olursa, o hadise hadis-i mürsel denir. Bu hadiste olduğu gibi, zira bu hadis-i şerifte resul Hazretlerinin halini beyan eden ashabtan ravi terk edilmiştir. İkinci bakım resul Ekrem Hazretlerinin ayağına giydiği meslere hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanındadır. Birinci hadis. Birinci hadis, Büreyde Hazretlerinden rivayet olundu. Büreyde, resul Ekrem Hazretlerini Mekke'den Medine'ye hicret ederken, ''Ghamin'' denilen yere geldiğinde, 80 kadar kimse ile gelip, sohbetin şerefiyle şereflendiler. Yatsı namazını Hazret Peygamberin arkasında eda edip, kavminin tarafına gittiler. Uğud gazasından sonra Medine'ye gelip birkaç gazaada hazır oldular. Ve Medine'de Resul-i Ekrem Hazretlerinin dar bekaya teşhitinden sonra bir müddet kalıp daha sonra Basra'ya, Basra'dan Khorasan'a gittiler. Ve daha sonra Merve'de, ahirete teşhit ettiler. Böreğde Hazretleri buyurdu ki Habeş Melik'i Necaşi, Resul i Necaşi, Resul-i Ekrem Hazretlerine hediye yoluyla iki nakışsız siyah mesk gönderdi. Biline ki Habeş Meliklerine Necaşi, Yemen melikine teba Tübba ki Hz. Peygamber'in bir isetten evvel geleceğini haber veren ve şiiriyle imanını ilan eden bir Yemen melikidir. Fars melikine Kisra, Rum melikine Kayser, Şam melikine Firak, Mısır melikine Firavun denilir. Lakin halen habeş melikine Hatta derler. Bu hediyeyi gönderen Necaş'in ismi Eshamedir. midir ki Resul-i Ekrem Hazretleri bir mektup yazıp ve Ömer bin Ümeyye ile gönderip İslam'a davet eyledi. Necaşi, İslam'ı kabul etti. i̇bn Hibban rivayet eder ki Necaşi, Hazreti Peygamber'e ubudiyet nameye yazıp ve hediye yoluyla gömlek, iç çamaşır, şal, mes gönderdi. Hicretin dokuzuncu senesinde Necaşi vefat etti. İmam-ı Buhari rivayet eder ki Hazreti Cabir buyurdu. Necaşi vefat ettiği gün Peygamber Efendimiz sahabe-i bugün Habeş'te bir racur salih vefat eyledi. Cenaze namazını eda edelim buyurduklarında bizler saf olduk. Nebi Hazretleri dahi imam olup, Necaşi'nin cenaze namazını eda ettik. Hatta ben ikinci saftaydım. Hem nakli sahih kati ile imanı gelen Habeş meliki olan Necaşi, hicretin yedinci senesinde vefat ettiği gün ashabına haber vermiş. Hatta cenaze namazını kılmış. Bir hafta sonra cevap geldi ki... ...aynı günde vefat etmiş. Düreyde buyurur ki... ...Resul-i Hazretleri... ...Necaşi'nin hediye olarak gönderdiği meslini ...tam bir temizlik içerisinde ayaklarına giydiler. Ve sonra abdest alıp... ...o mesdin üzerine mesettiler. Bu hadis-i şeriften... ...hediye kabulünün... ...ve sırf siyah mes giymenin... ...cevazı dahi mesler abdestliyken giyirse... Abdest bozuldukta ayağını yıkamak lazım olmayıp mes üzerine mes cevazı zahir oldu. İkinci hadis. Muharebin bin Şube'den rivayet olundu. Buyurdular ki, Hazreti Dıhiyye, resul Ekrem Hazretlerine iki mes iledi vedi. resul Ekrem Hazretleri dahi o iki mesli mübarek ayaklarına giydiler. Hz. Dıhiyye sahabe içinde güzellik sahibidir. Hatta Cebrail, Nebi Aleyhisselam'a çok kere o dıhiyenin suretinde gelir idi. Mirikşah şöyle zikre yledi. resul Ekrem Hazretleri o iki mesli eski olup yırtılıncaya kadar giydiler. Halbuki bu iki mesler temiz midir bilmezler idi. Özetle Muhire bin Şube buyurdular ki, Sahabe-i Kiram'dan dıhiy hazretleri resul Ekrem Hazretlerine bir çift mes hediye eyledi resul Ekrem Hazretleri o mesleri yırtılıncaya kadar giydiler. Halbuki araştırıp o meslerin aslı temiz midir yoksa temiz değil midir bilmezlerdi. resul Ekrem Hazretleri bu mesleri araştırmaksızın mübarek ayaklarını giydiklerinde işaret buyurdular ki... Eşya-i Meçhule'de yani bilinmeyen şeylerde asıl olan taharettir. Temizliği bozacak bir alamet zahir olmadıkça bu meslerin yapılışı temiz midir değil midir... ...diye sual lazım değildir. Şah buyurdu ki... ...bu iki hadis-i şerif... resul Hazretlerinin mes giyip... ...ve üzerlerine messettiklerine ettiklerine delildir. hazret Peygamber'in seferde ve hazerde... ...iki mes üzerine mes buyurduğu... ...ehli sünnet yanında... ...tevatur ile sabit olmuştur. İbretli bir hikaye. Tabarani ve Beyhaki... ...İbni Abbas'tan rivayet ettiler ki... ...bir gün... resul Hazretleri... ''Kazayı hacet için insanlardan uzağa gittiler ve bir ağaç altında oturarak mübarek ayaklarından meslerini çıkarıp yere koydular. Abdestten sonra meslerinin birini giydiler ve birini dahi giyecekleri vakitte havadan bir uç o mesle kapıp havaya uçup mesli baş aşağı tuttuğunda içinden bir yılan yere düştü. Resul-i Hazretleri bu hali gördüğünde ''Bu Rabbimin ikramlarından bana bir ikramıdır.'' buyurdular. Ve daha sonra şu duayı okudular. Allahumma eûzü dike min şerri men yemşi ala batnihi ve min şerri men yemşi ala rüjleyn ve min şerri yemşi ala erba'in. Yani Allah'ım sana karnı üzerine yürüyen, iki ayağı üzerine yürüyen ve dört ayağı üzerine yürüyenlerin şerrinden sığınırım. 3. bab. Resul Ekrem Hazretlerinin nahalleri yani ayakkabıları hakkında varid hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. 1. hadis. Enes bin Malik'ten Mervidir. Buyurdular ki: Ben konuşarak sual ettim ya Enes. Resul Ekrem Hazretlerinin papuçları nice idi? Kıbelleri yani yanları var mı idi, yok mu idi? Enes Hazretleri buyurdu: Resul Ekrem Hazretlerinin giydiği papuçlarının iki yanları var idi. Kıbel ise, nalin tasmasına dikilmiş iki kayıştır ki, bir baş parmağı ile yanında olan parmağın arasında olur. Ve biri dahi orta parmağı ile yanında olan parmağın arasında olur. İkinci hadis İbni Abbas'tan mervidir. Buyurdu, resul Ekrem Hazretlerinin nalinin iki tasması var idi. Nalinin tasmaları iki kat idi. Malum ola ki Resul-i Ekrem Hazretlerinin 12 iki amucası var idi. Sekizi Nebi Aleyhisselam'a yetişip göremediler idi. Dördünü gördüler idi. İkisi iman etmedi. Biri Ebu Talib ve biri Ebu Lehev idi. Ve dahi ikisi iman ettiler. Biri Hazreti Hamza ve birisi Hazreti Abbas idi. Bu hadisi şerifin ravisi İbni Abbas Resul-i Ekrem Hazretlerinin ammizadesi idi. Üçüncü hadis. İsa bin Tahman buyurdu. Enes bizim için iki kılsız papuç çıkarttı. O iki nalın iki tasması var idi. İsa bin Tahman dedi ki, Enes'ten sonra sabit adındaki bir kimse bana dedi ki. Enes Hazretlerinin çıkardığı iki nal Resul-i Ekrem Hazretlerinin nali idi. Hösetle, tirimizi buyurdu ki, Ebu Ahmet Zübeyri vasıtasıyla... Ahmet bin Meni, İsa bin Tahman'dan bize haber verdi ki, Bir gün İsa bin Tahman, Hazreti Enes'in meclisindeydi. Hazreti Enes iki nal gösterdi. Nalin kimin olduğunu söylemedi. Enes'in meclisinden sonra, Tabi'inden sabit adında bir kimse bana dedi ki, Ya İsa bin Tahman, Mağrumun olsun ki, Hazreti Enes'in gösterdiği nallar, Resulü Ekrem Hazretlerinin hafıslarıydı. Bu özet manadan anlaşıldı ki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin naalleri, Mebi'nin vefatından sonra bereket için korunurdu.